Zahirde namaz kılmadı dersin. Hayır. Hak hangi kulu kabul ediyorsa onu alır. Huzurunu al. Sen kulken kendi cinsinden sevmediğin adamı huzurunu almaz. Allah sevmediği kullarını huzurunu almaz. Onun için eğer namaz kılıyorsan, bu nimete erdinse, tutuyorsan bu nimete erdinse bu nefsinden bilme. Allah'tan bil. Bütün haseneler, güzel şeyler Allah'tandır. Seyyeler nefistendir. Edeb bakımındandır bu. Seviyeler nefsindendir. Kötülükler, fenalıklar nefsinden Haseneler, güzellikler hep Allah'tandır. Onun için Hak Teala huzurunu alır. Sen zannetme ki o camiye gelmeyen kendi gelemiyor. Allah huzuruna kabul etmez. Efendi bundan cebir çıkmaz mı? Çıkmaz. Cebir çıkmaz mı? Allah dilerse alır seni huzuruna.